Şuara Suresi 227 ayettir. Mekki olup son dört ayeti Medine inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Taasimin. Şunlar gerçekleri açıklayan Kitabın ayetleridir. Onlar iman etmiyor diye üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin.